Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Bu dakikalar içerisinde iki çok sevdiğimiz konuğumuz var. Komanlardan ve Hulda tayfasından. Ahmet ve Piri Koman bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. stüdyoya. Evet Hulda'yı hatırlayanlar çoğunlukta diye düşünüyorum Açık Radyo dinleyicileri arasında. Zira epey bir takipçiniz olmuştuk. 2010 yılında İstanbul'a da epey kuvvetli bir biçimde yansımış olan kısmını hatırlıyorum. Ee, şeyinizin, yolculuğunuzun. Evet Hulda İlhan Koma'nın gemisi uzun süre içerisinde yıllar boyu ürettiği ve yaşadığı ve bundan birkaç sene önce de Ahmet Bey'in e, girişimiyle tekrar denizlere ve İlhan Koma'nın olmasını istediği İstanbul sınırlarına ulaşmak üzere büyük bir yolculuğa çıktı. E, şimdi de denizleri terk etmiş değil. Bunun konuşacağız esasında Hulda'ya ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Esas temomuz bu çok kabaca söylemek gerekirse. Hulda şimdi şu anda tekrar yeni bir Avrupa Kültür Programı kapsamında bir proje'nin bir başlangıcı olarak diyeyim. Şeyde İranistan ve Malta yaptıktan sonra dönüş yolundayız ve <gülüyor> şu anda Girit'te Hanya'da. Yolda biraz güzel yelken yaptıktan sonra motora biraz su girdiği için bir ara vermek zorunda kaldık orada. Evet. Burada da sergi açılışı olduğu için şöyle bir geldik. Şimdi tekrar geri dönüp oradan devam edeceğiz. Evet hatırlamak gerekirse yanlış hatırlamıyorum değil mi? Okyanusu kat edip Akdeniz'e mi girmişti? Tabii ki evet yani geçen proje İsveç'ten yola çıktı 2009'da. Yani, macera'nın başlangıcı diyeyim evet. ee, bir Avrupa araştırma e, şey e, programı e, toplum ve bilim için olan bölümünden e, destek alarak yola çıktık. Sonra 2010 İstanbul 2010 programına da dahil olduk sonunda. Hı hı. Ee, burada İsveç'te yola çıktık. 10 ülke yani İstanbul onuncusuydı. 10 on büyük şehirde e, sergiler yaparak oradaki bir ortaklarla hı hı. E, ve o çocuklarla sanat bilim, playleri, atölyeleri yaparak. Evet. Geldik. Büyük bir 17 oldukça. ay falan sürdü. İşte İstanbul'da da 2 ay kadar devam ettik geldikten sonra 2010 sırasında. Hı hı. Sonra bir sene ara oldu ve tekrar işte Avrupa Birliği yine desteğiyle bu sefer kültür programı desteğiyle Yeni bir atılım var ama daha başlangıcında ve bu sefer Avrupa Birliği sadece %50'sini verdiği için projenin Türkiye'den işte destek bekliyoruz. Telefonu evet. da şu anda bekleniyor. Evet. İnşallah olur. Bir de devam edebiliriz yoksa ya, ya biraz yarım kalmak zorunda kalacak herhalde evet. Yarım kalmak değil aslında. Bundan sonra hani bir seyahat olur belki ondan sonra yine devam eder. Hani yarısında bu olarak belki. Söylemek. Bakalım, bakalım. Tabii yani barına bu buradan konuşması olarak... kolay ayrı konu. <gülüyor> bu proje olarak evet bu proje olarak devam etmek zor tabii eğer destek alamazsak evet. ondan sonra bakalım ne olacağını. B planı Yeni Zelanda diyorum ben. De. <gülüyor> <gülüyor> Huldasız ama herhalde. Huldayla Huldayla. Huldayla hem de. <gülüyor> büyük proje gerçekten. Onu daha sonra bekleyelim. Evet Hulda bizim e, hayranlık uyandırıcı bir proje olmasının sebebi liman şehirlerine uğrarken gittiği yerleri aslında kendi festivalini e, taşıyor olmasıydı. Ve hani bir yandan münettebat kim nasıl cefa çekiyor içeride bu ayrı bir macera konusuyken bir yandan Avrupa'da, kıtada da yani ciddi organizasyon e, döndü e, denilebilir. Bu açıdan muazzam bir çabaydı yani ve şimdi talibi de oldu İstanbul'a döndükten sonra Hula'yı görmek isteyen şehirler var değil mi? Yanlış evet, anlamıyorum. Evet. Geçen sefer büyük şehirler yaptık hep. ...gelirken yani bu on hmm. şey... ...büyükşehir, büyük ortaklar... ...bu sefer dedik... ...yol boyunca... bizi uğradığımız her yerde... ...ya niye burada yapmıyorsunuz diye... ...küçük belediyeler, küçük yerlerde... ...tabii ilgilenler... Hmm. ...ve tabii küçük yerlerde yapmak... ...daha da verimli oluyor aslında... ...daha bir şey... ...çünkü büyük, büyük şehirde çok... ...şey var... ...yani olasılık var... Evet. ...birçok şey sunuluyor... ...burada... ...daha az o, şey, olan yerlerde... ...daha çok bir faydamız oluyor... ...bir şey olarak. Evet. Ee, i̇lgi daha çok oluyor. Amfilokya'da mesela o beş gün içinde... ...on bin kişi falan... E, ...yok iki bin kişi falan geldi. Yani şöyle. Evet. Ki zaten bütün şehir üç bin kişi. <gülüyor> o yüzden yani... <gülüyor> bayağı bir... ...bayağı e, dört bin öyle bir şey. Ee, Malta'da yine... ...keza yani şey o küçük bir yer olduğu için ve orada bir şey organizasyon olduğu için oldukça ilgi çekti. Orada daha kısaydı orada aslında bir gündü bizim şey. Hı. Dört gün workshoplar yaptı yani bir takım şeyler yapıldı aslında atölyeler teknede. Ama esas etkinlik bir konser müzik şeyiydi bu sefer. Hı. Bu seferki program şöyle değişik yine bilim sanat ağırlığı yani aranıyor genellikle ama Hı. Ee, bu sefer daha çok bir sanatçı rezidans programı gibi rezidansın hmm. Türkcesi <gülüyor> olduğunu Let's bu dance. konuda rezidans <gülüyor> programı olarak <gülüyor> şey botidans <body> diyoruz bizim <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yerden işte. Oranın deyahut da başka yani ya olan 2-3 tane yolcu olarak, misafir olarak sanatçıyı teknede ağırlamak. Hı hı. O sıkıntıları biraz onlara çektirmek. Ondan sonra vardıkları yerdeki sanatçılarla ortak bir takım hı. etkinlikler yapmaları. Ondan sonra onları orada bırakıp diyeyim yeni bir hı. grup alıp başka diğer limana geçmek gibi bir hı hı hı. proje. Yani sanatçıların geminin üzerinde iş üretmelerinden Şart değil. değil. Olabilir. Yani Hı. birazcık beyin fırtınası, birazcık di çok disiplinli Hı. yaklaşımlara açık Harikalı. vesaire tarzında. Yani maksat olanak sağlamak değişik bir şey. Yani denize düşmek de bir olay olabilir. Evet. evet. <gülüyor> Filmini çekebilirler. Evet, evet. Her şey olabilir diye. Yani mümkün Şey dahilinde yani tabii mermerden eser yapmak biraz zor şeyin üstünde ama. E biz. Daha çok yani... Her, her türlü her türlü şey açık yani felsefeden filme resimden videoya birçok şey. Yere göre oradaki oradaki sanatçıların taleplerine göre, gelenlerin taleplerine göre hmm. değişik olabiliyor bu sefer. Yani her seferinde illi bir atölye veya şey diye her seferinde aslında ille bir atölye var. Yani her zaman hakla ilgi, yani bir etkileşim olması <gülüyor> zaten hep isteniyor. Yani müzik olursa işte müzik tartışılıyor. Bilmem bir şey oluruz. yani tartışılıyor dediğim işte bilgi veriliyor tabii tartışılıyor. Tabii. Bir panel gibi oluyor. Bir, bir şekilde e, etkileşimin karşılıklı olması e, mühim olan. Evet. Bazen çocuklarla oluyor bazen büyüklerle oluyor. Yani o hakikaten şimdi her şeyde. Geri kalan bu program, bu program dahilinde geri kalan altı e, yer var. E, o altı yerin işte Arnavutluk var, Karadağ var, hı hı, e, hı hı. Sicilya var, İspanya, Mallorca, Menorca, Valencia onlardan birinde olacak. Hı hı. Fransa, Yaset ya da Korsika olabilir. Yani böyle altı yer daha yapılacak resmi olarak programdaki şey ama hı hı. E, rahat bir şekilde yapıldığı sürece başka yerler de eklenebilir. Evet, bir evet. de gelecek yıl e, Piri Reis'in yılı dünyada hmm, hmm. ve o, o alanda iyi. da bir şey yapmak istiyoruz istediler yani yapmamızı bakalım ee, şey böyle bir şey dolaşma kapsamında. Biraz da Piri Reis'in tanıtımı. Belki onun aletleriyle <gülüyor> bir neşe yaparak yol yolumuzu evet, bularak GPS'leri denize atıp çok bozuluyorlar zaten bu oyunu onun için. Evet, evet tahmin ediyorum. Çok... Birazcık daha var geleceksene inşallah. İşte dediğim gibi bakalım hakikaten olan hep aynı şey oluyor. Hep maddi yönü işi birazcık zorlayan oluyor. Yani bu Avrupa ilk şeyde ilk projede de epey zorlandık. Yani henüz bir şeye girme dediğim hani böyle bir Kurumsal sponsorluk vesaire gibi. Bakalım. İnşallah evet. diyoruz. Biz de ölümde diyoruz. Aslında Piri'ye dönebiliriz bu noktada. Piri, you were sailing for all your life or it was just about Hulda? No, I only sailed on Hulda actually. Yeah. And now uh, you, are the, you were the director on Hulda or you were also I a was a part of the crew, cameraman yeah. and crew member, mm -hmm. and then we switched switched with different persons on board. Mm -hmm. uh, Catherine Pastrana was taking over as a cameraman. Mm -hmm. Sometimes we would work together. I uh, would hold the ropes and a camera in one hand, and she would <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, help me out in some different ways. We had to impro improvise. Yeah, and you have documented the whole journey, right? Yes. Because Piece of a film like like a month ago, I think. Okay. It was in Museum, So, uh, why you are not on the ship right now? That, uh, that's what I'm curious about. Well, we had an opening yesterday at uh, Ed Egeran Gallery. Mm -hmm. So while the boat was blocked in Crete for reparation, we came back here to to be part of the opening. Mm -hmm. uh, mm -hmm. It's a uh, Five new sculptures uh, in titanium from the Infinity Minus One series mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> in wood or uh, stainless steel, and those mm -hmm. those we reproduced in uh, in titanium. And mm -hmm. it was well, it was the first time I saw them because they freshly made and they were beautiful. Yeah, they beautiful. were beautiful. I saw them also. So, so you are part of like everything yeah, about. <laughs> i try not to <laughs> <laughs> <laughs> certain things i can't really uh, be involved in but uh, as much as possible in yeah. terms of i mean we're trying to do many different things so we have to do administrative things that none of us really like and then hmm. be uh, practical on the boat like sailing or repairing maintenance, hmm. and then artistic side where mm -hmm. <coughs> can be uh, helping creating uh, an exhibition or uh, a book, mm -hmm. uh, making a film. <laughs> <Yeah>. <laughs> Actually, I mean, we're Catherine Pastrana was my co-director, but Amit was probably as much uh, <laughs> co-director as uh, <laughs> any of us. So. And I forgot also, Yildur Maradjé was uh, uh, so filming a lot uh, during that yeah. time. Teamwork. <laughs> Teamwork. <laughs> Peki Piri Koman'ın söylediklerinin kısaca bir özetini geçelim. Tabii bu evet. söyleşi içinde bu uzun seyahatinde belgelendiğini belki söylememiz lazımdı bir belgesel evet. filmi haline geliyor. Şimdi ilk sen ilk olarak hani sen başından beri Hı. Bu gemi işinin içinde miydin dedi. ile birlikte başlamış biri bu işi. Hem bir yandan kameramanlık yapıyor. Bu e, bahsettiğimiz belgeselle ilgili Katrin Pastrana ile birlikte hem de tekne ekibinden aynı zamanda. E, dünkü açılış e, Geran Galeri'deki Sonsuzluk Eksi Bir sergisinin açılışı nedeniyle şu anda burada. Ama sonrasında tekrar geri dönecek ve her, her şeyin parçası olmaya devam edecek. Bir takım bazı yönetimsel işler gibi sıkıcı şeyler konusunda hani hepimiz çok fazla yapmaktan hoşlanmıyoruz ama işin içine girmeye çalışıyoruz dedi. E, daha yaratıcı süreçler ...bahsettiğimiz film ya da kitap ya da sergi gibi işlerin içinde olabildiğince yer almaya çalışıyorum. Evet. Kısaca. Teşekkür ederiz, Gözde. Aslında hep aklımdaki soru, the question always in my mind, which is always in my mind. Uh, what were you doing before Hulda, actually? I'm sorry, are you still teaching at... I haven't been teaching because I was uh, um, detached to the Ministry of Culture to be able to do the project Hı -hı. and now I'm working on my retirement so ha. I won't be Emekli teaching you more. Çünkü Boğaziçi'nin bilinen hocalarından birisiniz. Ben de şimdi çok bilmiyorum o kısmını. Emekli oldunuz mu olmadınız mı onu merak ediyorum. Onun onu, onu, onu yolunda şu anda çünkü hakikaten e, şey... E, e, hem burada çok yani emek gerektiren bir, bir yönü var hı hı. hem de e, şey şartları da e, yani araştırma şartlarında Türkiye'deki şeyde yani yapmaktan ziyade şartların düzelmesiyle uğraşmak daha akıllıca bir şey olacak diye düşünüyorum. O yüzden bakalım yani e, bilimi bırakmıyorum da <gülüyor> ders vermeyi bırakıyorum. Evet Başka bir... Başka şeyde. türlü, evet. Yani bir araştırma dersi olarak devam ederim. Evet. Bir bakalım. And what were you doing before, Fudda? I was studying visual uh, anthropology. Visual anthropology, in, yes. I was doing a master's in in Manchester. Mm -hmm. And... Um, yeah, visual anthropology is basically cultural science, a uh, cultural study of all kind of different ways of living and thinking around the world. So the boat is the perfect place <laughs> to study <Yeah>. human... <laughs> Humans <gülüyor> <gülüyor> and, evet. <fish>. and fish. <gülüyor> <yeah>. <gülüyor> evet, görsel antropoloji okumuş. Evet, kültürel çalışmalar okay. da aynı zamanda Manchester'da okumuş. Aslında ikisini de birlikte yapabileceğim bir yerdeyim şu an dedi. Hmm, harika. Maybe later, after the whole thing uh, had the success, if you have the success to make the second phase, maybe you back, you go back to your studies, I don't know. Maybe um, you, you, you will just give up because you will see the miracle of the seed. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mm. um, I'm not sure about my my personal or uh, professional future. I mean I'm involved in the foundation in different mm -hmm. many ways. Mm -hmm. But I guess somehow I will, uh, find one specific way, but mm -hmm. I don't know which one. Evet. Mm -hmm. evet, İlhan Koman vakfı tabii ki bu noktada belki dillendirmemiz gereken bir başka e, husustu. O da yani hmm, Hulda desteği için değil tabii ki sadece bir müessese olarak belki İhan Kuman'ın e, adından kurulmuş bir vakıf. Belki bir kelimeyle bahsedebiliriz faaliyetleri konusunda. Hulda'dan başka şu anda bir konsantrasyonu var mı yoksa? Şu anda yok tabii. Şu evet. anda pek vakit olmuyor başka ha. bir şey. Yani bu da bir şey projesi olarak e, yani vakıfın aslında bir Hulda'yı vakfın bir platformu, bir kültür platformu olarak kullandığımız için yani evet. etkinlikler yine vakfın etkinlikleri tabii. Yani projelere vakıf başvuruyor ve vakıfın gerçekleştirdiği şeyin bir aleti oluyor Hulda. Ee, onun dışında Türkiye'de nasıl ne yapacağımız ileriye dönük olarak işte üzerinde çalışıyoruz. Hem Hulda'nın kalıp devam bir limanı olması bir yerde hı. hem... E ...Koman Atölye... Bir, ...birazcık düşündüğümüz bir takım şeyler var yani... bu ...müze demeyeyim ama yani müze diyebileceğim... ...adı altında artık şey yap tanımlayacağımız bir... <gülüyor> e, ...bina arayışı içindeyiz tabii... ...yani hepsi bir arada olabilir mi, olamaz mı... ...bu var tabii yani hem peklerin durabileceği hem şey olabilir... ...etrafında bir atölye ve sergi alanı... ...çalışma alanı falan olabilecek bir yer peşindeyiz diyeyim. Evet. İstanbul zor tabii. Yani hali işte bazı olasılıklar düşünülüyor. Halik olurum bir şey evet. Ama bilmiyorum İzmir'de istiyor. işte Karaburun istiyor. Değişik hmm. değişik şeyler, olasılıklar var. Değişik yerine göre de işte Yorgan ayak hikayesi ve hmm. Ona göre bir uygun bir şey. Yani Hulda'nın şeyi tamamen ayrı da olabilir. Yani Hulda'nın etrafında yine bu tarzda çalışmalar yapılabilecek bir atölye olabilir. Herhangi bir yerde. Herhangi bir liman. Tabii. Kendi limanında diyeyim bir yerde. Koma'nın eserlerinin... Ve on, o değişik bir atölyelerin vesaire yapılacağı yer tamamen ayrı olabilir. İstanbul'da olabilir, İzmir'de olabilir. Bakalım. Yani o çeşitli olasılıkların peşinde şimdilik evet. araştırmaktayız. Evet, Ama evet. Dediğim gibi evet. mimuna hakikaten destek, iyi destek bulabileceğimiz bir yer olması lazım. Çünkü vakfın hani bir, bir şirket gibi bir şey vakfı olmadığı için, aile vakfı olduğu için hani bir geliri yok bu şeylerin hmm. dışında. Yani projeler dışında. Evet, evet, o yüzden evet. yani tabii Bakalım nasıl gelişeceğini göreceğiz evet. şey yani Hulda'nın anlamının bir biçimde idrak edilmesi temennimiz tabii ki. Ortak temennimiz ama bir yandan da hani her şey o kadar hantaldır ki diye tahmin ediyoruz. <gülüyor> Gerekene ulaşmak konusunda. Hulda'nın tam da aslında hızını kesmesin bu hantallık. İnşallah. Bakalım. Bu dönem çok önemli hakikaten. Bu sene yani şu önümüzdeki bir hikaye ay için de Sponsorluklar vesaire arayışımızın nasıl sonuç vereceğine bakacak yani devam etmemiz. Evet. Dediğim gibi Tanıtla Fonu'nun inşallah desteğiyle devam edebileceğiz. Evet. Bekliyoruz, bakalım. <gülüyor> evet. Biz de teşekkür ediyoruz size buraya kadar geldiğiniz için. Thank you ederim. Sağolun. Belgeselde çok önemli bir şey vardı. ...oradaki e, çalışanlarınızdan... ...biz de esasında açık radyo olarak... ...açık radyo ekip olarak tanışmıştık... ile Creative öyle ...bir başka vesileyle bir projede... ...o Hunda'nın aslında... ...Avrupa fikrinin de iyi bir şey olduğunu... ...simgesi olduğundan bahsediyordu... ...bunu onu anmak istiyorum sadece... ...bu hı hı. noktada gerçekten... ...bütün e, sağladığı... ...açtığı alan ve hareket... ...imkanı gerçekten çok değerli... ...bilim ve sanatın... E, kuvvetini arkasına alarak umarız kıymeti bilinir. Pişmanlık <gülüyor> şeyleri <gülüyor> dökmeyiz Yok, Çok ardında. güzel etkili yani etkileşimler çok güzel etrafında iyi güzel bir ağ oluşuyor yani her ülkeden sanatçı bilim adamı işte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve böyle güzel bir ağ oluşuyor etrafında ve hep böyle evet. bir, onun yüzden yani bu çok disiplinli ve bir bir platform olarak sunmamız hakikaten e, Faydalı oluyor gibi geliyor bakalım yani bu şey Akdeniz'in etkileşimlerinden <gülüyor> bakalım ne çıkacak sonunda. Bir yandan denizcilik de var tabii işin içinde yavaş yavaş. Yani bu tarz böyle bir şeyle dolaştığımız sürece ilginin o yönü de ne de fark ediyoruz ve orada da bir başka bir ağ kurma o şeyin peşindeyiz. Yani de bu geleneksel denizcilik gerek bu eski gemilerin yaşatılması gerek de o denizciliğin yaşatılması. Çünkü Hı. mesela buradaki e, konuşmalardan gelen bazı şeyler var. Mesela insanlar denizcilik okuyor ama mesela o sırada böyle bir ya şey yaşamak yani denizi yaşamak elleriyle yelken çekerek vesaire ile <gülüyor> başlamak yani liseler veyahut girişler düzeyinde bir şey. Hani denizle hakikaten ben mutlu muyum denizde fark et fark ederek okumaları açısından önemli olabilir diye bitişte okullarla da şimdi bir şey <gülüyor> kurmak yolundayız. <gülüyor> Bir de dediğin gibi yani Avrupa'da işte kardeşim gemide doğup büyüdüğü için gemi yapımcısı oldu. Yani ahşap gemi yapımcısı. Hı. Yolda tabii Yunanistan'da başka tarz çalışan arkadaşlar edindik. İspanya'da gerekirse orada. Burada da işte Bodrum'da İstanbul'da olası ortaklıklar konuşuluyor diyeyim. Böyle bir şeyin, böyle bir ağ kurup işte yapımından tamirine evet. kullanımından eğitimine evet. kadar bir şey kurmak istiyoruz bakalım. Evet. O da bir denizcilik yönü işin tabii. Limuza evet. çıkış olsun o zaman. <gülüyor> söyleyeyim? Yıldırım Aracı da tabii ki buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, evet. O kaldı. <gülüyor> Hanyada evet. Hanyada esir bıraktık. Onu Çünkü iyi tek bilen o. Gemideki kaptan eşi e, ve iki gemici e, denizci ...yeni geldiler. Bu bu bu şey, bu, bu. Malta ayağına geldiler. Hmm. Ondan hmm. önce yoklardı. O yüzden yeni öğreniyorlar tekneyi. <gülüyor> o yüzden yıldırımın başında <gülüyor> Kıdemi... kalmak şu anda. <gülüyor> evet, evet. Kıdemli gemici olarak yıldırımlar için çok güzel. Peki. Görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. davetiniz <gülüyor> için.